Allah'tan Allahu ve iyi akmınan nari. Allah bizi ve sizleri ateşten korusun. Bugünkü size yapmayı düşündüğüm dersin eğitimle genel anlamıyla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 kişi Lokman Aleyhisselam'ın Lokman'ın oğluna olan nasihatını Lokman suresinden sık sık okumalı. En azından ana hatları zihnine yerleştirmelidir. Çünkü ana hatlar sanki 50 sayfalık bir mevzunun başlığı. Her biri bir başlık. Mesela ayeti kerimeden Allah azze ve Celle buyuruyor ki. Ve Allah azze ve jel buyurur ki. Ve Allah azze ve jel buyurur ki. Ve Allah Bu ve ile, buyurur ki. Ve Allah azze ve jel buyurur ki. Ve Allah azze ve jel buyurur ki.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 bize gelen bir nas yok. Ama Kur'an'da adı geçecek kadar önemli birisi. Kur'an'da adı geçecek kadar önemli birisi. Aynen kef suresinde geçen Musa aleyhisselamın arkadaşı Hızır adında olan birisinin Nebi ve Resul olduğu zikredilmeden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 lâ Eğer şükrederseniz minnörlük etmezseniz. Çünkü zaten veriyor, değil mi? Zaten veriyor. Şükretmeseniz de veriyor. Şu hayatınızı sahip olduğunuz değerleri düşünün. En küçük uzvunuzu düşünün. Zaten vermiş, zaten vermeye de devam ediyor.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 Lakin şükrettim, le azırdan Şükrederseniz, ziyade ederim. Nasıl anlaşılır? Bunu anlamanız gerekir. Hadi size o gün günlük olarak, aylık olarak lütfedilen bir yiyeceği yedikten sonra şükrederseniz, lakin şükrettim, le azırdan Eğer şükrederseniz, size ziyadeleştiririm sözünü onda anlarız.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 Her kim O'na şükrederse, her kim O'na şükrederse <gülüyor> mutlak kendi nefsi için şükretmiştir. Her kimde وَمَنْ كَفَرًا فَا اِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ حَم۪يدٍ Her kim küfreder, yani burada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 noksanlaştırdığı kadar noksanlaştırmaz. Bu hadisi okuttunuz mu üstünde? Onun için her kim nankörlük ederse iyi bilsin ki Allah çok zengindir. Sizin şükrünüz onun zenginliğini arttırmıyor. Ve inallaha ganiyün hamid Da o da övülmeye değer övülendir.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 dikkat çekeyim. i̇bn Mesudla Mesut'la i̇bn Ömer'den gelen bir nakilde biz Bakara'yı 8 senede ezberledik, 10 senede diyor. 10 ayet ezberler anlamını öğrenip tefakkü ederdik. Sonra ikinci bir 10 ayeti ezberlerdik. Ve bu 10 sene sürüyor. Ya bunlar bu kadar mı gerizekalıydı der mi insan? Ben Bakara'yı şu kadar zamanda ezberlerim, şu kadar zamanda öğrenirim içindekilere. Hatta iki üç kere okumakla da öğrendiğini söyleyenler çıkabiliyor. Onların Bakara'yı on senede öğrenmeleriyle bizim hemen birkaç günde birkaç ayda öğrenmemizin arasındaki farkı böylelikle ayrım. Ve devam ediyor. Ve idkale lukmanu. Esas yere geçiyor. Bizimle alakalı olan dersimizin başlığı olan bu. Ve idkale lukmanu libnihi ve huya i'zuhu. Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti. Burada Lokman aleyhisselamın yukarıda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 Buna şükür Buradaki alaka bu. Bunu, şük Bunun şükrünü eda ederken herhalde ilk anda yaptığımız, ettiğimiz şey hemen hakika kesmektir. Saçlarını kesip ağırlınca altın tasadduk etmektir. Bunun hayırlı bir nesil olmasını istemektir Allah'tan. Herhalde yukarıdaki şükürle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 Demede, Eşeği böyle duymuyor bizde. Eşek oğlu eşek dediğimizde çocuk eşeği duyuyor. Değil mi? Kızdığımızda. Halbuki çocuk bizden eşek kelimesini ilk defa sakın oğlum sesini yükseltme. Çünkü seslerin en çirkini eşek sesidir diyorum. Yani lokmanın tavrı ev olacağızın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 tabir şeklinde düşünmeyeceksiniz. Çünkü başka bir ayeti kerimede Resul'den bize verilen örnekle Allahuazza ve celle diyor ki: "Fe bima rahmeten min Allah lin Doğru mu okudum? Fe <gülüyor> bima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 vahdüh etmenin veyahut neresinden kardır demenin hiçbir anlamı kalmıyor burada. Çünkü önceden yapılması gerekirdi. Onun için bazı hesaplarımızın muhasebesinin ertelenmemesi için muhasebeyi düşündüğümüzde iş işten geçmemiş olmamak için olmaması için bu Lokman suresindeki bu kısmı bu ayetleri sıkça okuyun. Hem de okuyup geçmeyin. Ve üzerinde ısrarlıca durun. Israrlıca durun. Burada yumuşaklık evde alışan baba tabi ki kendi anasından babasından da aynı, aynı yumuşaklığı almışsa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 onun için yolda giderken, evde, çarşıda, pazarda birilerinin mirasını mı taşıyoruz? Aynı anda birlerde örnek mi oluyoruz? Tamam. Bu kadar ince, düşünerek hareket etme insanı bu dünyadan gitmek için acılı yani çabuk yürümesini sağlar.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 Bu en azından büluğa ermemiş bir çocuğu muhatap ediliyor değil mi? Bu hitap. Hemen ya bu neyye? İyi olacaktım yavrucuğum. Sakın Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşma büyük bir zulümdür diyorum. Çünkü Allah'a ortak koşma büyük bir zulümdür diyorum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 İnni oallimuka kelimatin. Burada hulam çocuktan biraz daha büyükçe, çok çok küçük değil ama bülü çağına ermemiş. Erkek çocukları kastediliyor. Çünkü İbn Abbas burada erkek olarak belli. Bana dedi ki ey çocuk sana inni oallimuka kelimatin. Sana bazı kelimeler öğreteceğim.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 İlk onda konumamız gereken hukuk. Hemen bak öyle diyoruz. Mazi, yine Mazi bin Cevel, Allah Resulü'nün terkisindeyken Ya Muaz diyor üç kere buyur emret ey Allah'ın Resulü diyor. Etedri ma hakkullahi alel ibad Allah'ın kulları üzerindeki hakkını bildin mi? Şimdi bak bu bir eğitme bu. Soru sorarak Allah'ın kulları üzerindeki hakkını bildin mi? Neymiş? <gülüyor> Allah'a ortak koşmamak. Eğer sen ona ortak koşmayınca senin onun üzerindeki hakkını bildin mi? Yine Allah ve Resulü bilir diyor. Sana azap etmemesidir diyor. Çocuğu o yaştakini ki Muaz o Muaz bin Cebel büyük yaşta birisi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkını öğreteceksin. Bir çocuğa Allah'ın kulları üzerindeki hakkını öğretmezsen öncelikli olarak. Hemen ayetin devamında da dediği gibi وَوَسَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ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 bizim üzerimizdeki ilk hakkı temel hakkı ona ortak koşmamak. Ehvanillah. Allah'ın hukukunu koru. Tecidhu tecahduk. Eğer hukukunu koru, korursan devamlı onun önünde bulursun. Onun hukukunu korudun mu? O seni herkesden sen herkesten koruyacak. Herkesin senin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 Her ev bir Kur'an kursu. 14 yaşına kadar da çocuğun Kur'an okumasını bekleme, bekleme aptallığına girmezdik. Değil mi? 14 yaşından sonra çocuk Kur'an mı okur? Tabi okumasın evde sıfırdan başladın. Bence burada Lokman Aleyhisselam'ın örnek olarak Allah Resulü'nün zikredilmesi eğiten insanların önce eğitilmeleri gerek.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 o zaman çocuğu, konuştuğumuz, telaffuz ettiğimiz kelimelere anlar biçime getirmemiz, eğitmemiz gerekir. Sonra da çocuğa ilk emredilen şey Allah'a ortak koşmamak. Evet. Yetmez mi? Ha? Efendim? Ee, hoca gibi. Sizin gayretinizi görmem gerekir. Şimdi ben bu kadar gayretli gelen arkadaşları e, sizin düşündüğünüz gibi küçücük bir ders parçasıyla sağmak istemem. Bence şu düşündüklerini düşünmeniz gereken şeyler çok özlü şeyler. Çocuklarınızı eğitmeyi düşünmeden önce kendinizi düşünün. Tabii ki çocuklarınızı eğitmeyi ihmal etme, çünkü kendinizi eğitirken bir bakmışsınız ki onun 15 yaşına gelivermiş. Yani görev çok. O zaman haftada bir kere yapılan derslerin bu eğitimde katkısını düşünün. Az değil mi? Yetmez. Yiyeceğimiz birkaç lokma ekmek için sabahtan akşama kadar gebermenin doğru bir şey yapmamız gereken şey çoluk çocuğumuzun rızkı. Bence çocuğunun ahiret hayatını mamur etmeye yönelik haftada bir dersi yeterli gören haftada bir iki saatte işe gitsin rızkı için. Böyle yapın demiyorum. Ama her şeyin önemine göre o onu önemsey olaydı. önemseydim. Yorgun geliyorsunuz, işten geliyorsunuz, tatil günü evde oturmanız gerekir ama eğitime ne, ne zaman vakit ayıracaksınız? Oldu. Keşke mümkün olsaydı haftada bir kere, ayda bir kere bu kadar gayretli gelen arkadaşların daha dolu dolu verilen şeylerle gitmesini sağlayabilseydim. Evet çocuklar. Bu mevzuda sormak istediğiniz bir şey var mı? Geliyor musunuz? Geldik Bak görüyor musun? Hemen onu düşünüyorum. Ben bu dersten, ders mevzuunda sormak istediğiniz bir şeyler var mı? Sor bakayım. Kaç dakika oldu? insan. Yeni çocuğu olacaksa, Az önce onu dedim, şimdi bu bir eksi. Bu doğru. Belki biz önce kendimizi şundan kurtarmalıyız. Babam bana böyle davrandıysa benim de çocuğuma aynı davranmam gerekmiyor. Ama bu psikozdan kendimizi nasıl kurtarırız, değil mi? Bu baya bir soru iş. Bence evlenmeden, çocuk sahibi olmadan önce diyelim ki Bizim yine elhamdülillah başkalarına nispeten tebliğdeki üslubumuz daha farklı. Farkındaysanız biz hep gençlerle uğraşıyoruz. Ne yapacağım ben yaşlılara? Yaşlarla da Diyanet uğraşsın, o onların işi. Zaten ölüme yakın, onlar gö gömüyor, yıkıyorlar, gömüyorlar, onlar o işi beceriyorlar. Bize yaşları gençler var, lazım. Ya, ben de yaşlandım. <gülüyor> ben size benimle uğraşın demiyorum ben sizinle uğraşıyorum Ha Bence gençlerle uğraşmak gerekir birçok hatanın farkına varıp telafisi zorlaştığı zaman değil ondan evvel onları uyarmaya çalışın Tabii ki belki sizeyi eğitemezsiniz şu an çocuğunuz ama eğiten birisine götürürsünüz. Ama siz kendinizi ihmal etmeyin. Çünkü o çocuğu zorla kolundan tutup götürüp eğitmekle o çocuğun kendiliğinden okuma gitmesini sağlamak farklı değil mi? Babalarımızda tenkit ettiğimiz şeyleri, hoşlanmadığımız şeylerin aynısını çocuklara yaşatmamak gerekiyor. Ben mesela Çocuklarıma takındığım tavır ile, torunlarıma takındığım tavırı siz görseniz çok mutlu. Onlardan bazen şöyle sözler duyabiliyorum. Baba sen bize hiç böyle yumuşak davranmıyordun. Hatalarımıza bu kadar gözlüm müyordun sen? Doğru. Ama bunun farkına geç varınca ne faydası var? Yok bence daha sık bu ders ortamlarını oluşturup, devamlı, belki benim kendime pek faydam olmadı ama, gençlere olabilir değil mi? Ben kendime, kendi çocuklarıma dolu dolu faydalı olamadıysam, illa bu başkasına da olamayacağımı göstermez. Eğer yaptığım hataları anlayı, anladıysam tabii. Ha, bence çocuklarını da yumuşak olun derken, disiplin ve nizamda da ölçüyü kaçırın demek istemiyorum. Disiplin, nizam yani uygunluğu nispetinde hoştur. Ama bu bıktırıcı olmamalıdır. Nizam yaşantımızın bir parçası olmalı. Bizi yaşamaktan bıktıran değil. Hele çocukların teşvik edildiği noktada bugün şey mi demişti televizyonda orada burada babasının zorlamasına beni bina beni ev terk ediyorum deyip terk etmesi bunlar çocuklar hep örneklik teşkil ediyor. Evden kaçılırmış diyor. Değil mi? O zaman biz sımsıkı sırt tırt da belki benim sorunum yok ama bir arkadaşın çocuğuyla bir sorunu var. Ben hemen araya girebilmeliyim. Bak sen yanlış anlıyorsun yavrum, baban seni seviyor aslında. Bunu sevdiği için yapıyor ama biraz sert yapıyor, korktuğundan. Tevhidi anlayabilecek kelimeleri yakalamış çocuk, senin bu nasihatını ancak anlar. Değil mi? Yok diyor, o bunu sevdiğinden yapmıyor. Beni sevmiyor diyor. Çünkü azarlama, sert davranma, kaba davranma sevmemenin alametidir, değil mi? Ama yavrucum dediğinde olan diyemezsin. Sesine dikkat et, yükseltme. Seslerin en çirkini eşek sesi derken o çocuk daha önceden eşek ol, eşeği eşitmiş. Değil mi? Bunu anladım. Evet. Bence eksiler çok, hemen artıya geçmek çok zor ama o eksilerin telafi edilmesi gerekir. Tediricen de olsa, beraberce de olsa ve benim arkadaşlara, buradaki arkadaşlara ki maalesef Türkiye'de bu biraz ihmal ediliyor. Biz Avrupa'da bunu iyi bir şekilde dengelemiştik. Camiye derslere biz çocukları götür anlamasalar bile orada otururlardı. Anlıyorlardı. Anlıyorlardı. Bence çocukları da derse getirin. Uyusunlar. Burada, burada, bu derslerde uyumak da güzel şey. Büyükleri içindeyim. değil. <gülüyor> evet. Başka? Evet. Ben sohbetin başlık olarak verilmesinden meselenin anlaşıldığını düşünüyorum. düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Evet. Bence ezberleyin. Oğulcum, gel yavrum. Değil mi? Hiç korkmayın. Kocaman. 20 yaşındaki çocuğunuza bile yavrucuğum deyin. Bu söz güzeldir. Hiç korkmayın. Alıştırma kelimeye kendinde. 2 kere diyorlar hocam. şöyle şekilde. <gülüyor> yavru cümle başlayan bir söz olan yavrum belki böyle olur da. Yavrucuğum <gülüyor> daha farklı. Yani bunu da zorlamayın. İstanbul'un Sarıyer mıntıkasında bir ekip varmış. ikinden sonra trafiğe durur. Başlarında da bir ağzı bozuk bir ekip amiri geçin lan falan adamlara bayağı küfrediyormuş. Şikayet etmişler bunu emniyet müdürüne. Belli ki kulağı çekilmiş. Ama beyler yürüyün, yürüyün, yürüyün ha, ha, Böyle. Tabi çocuğa şimdi yavrucumda değil ya oğlum Bence bu kelimeden korkmayın. Söyleyin çocuklara. zarar vermez. Bence bunu 60 yaşındakine bile deseniz. Anneme nasılsın anneciğim diyorum. İyiyim yavrum. Sen nasılsın?" diyor. Bu söz benim çok hoşuma gidiyor. Ben 60 yaşındayım. Çok hoşuma gidiyor, değil mi? Çocukların tabii ki gider. Evet. Peki kaç dakika sürmüştü? 4 saat 15 ha? Bir saat 15 dakika. soruları çık. Ha? Bir saat oldu mu? Ayarı ben de kaçırmışım bugün. Güzel. Değil. Biraz şey özellem yalnız. Kıra dokunma, ha? sağlamı kırma, aç kalma olmuyor. <gülüyor> ne? Kıra dokunma, sağlamı kırma, aç kalma gibi anlattınız yani hocam. Dersin şimdi mi? Yetiştirin ama önce kendiniz yetişmeniz lazım. Nasıl Yo, Şimdi ya? <gülüyor> Ben... Ee... Menfiliklerini, dedi işte, ben şimdi menfiliklerini de dedim. Sen kendini yetiştirmekle uğraşırken bir bakmışsın çocuğun on beş yaşına gelmiş. Bu da bir sorun dedim. Bu neyi gösteriyor? Bu Keşke eğitmek ediyordum. sadece kendimi eğitmek olarak olsaydı. Hem kendimi hem çocuğumu hem eşimi hepsi bir arada. Bunu haftada bir saatlik dersle nasıl telafi ederiz? tabi, geçer. Öyle doğru. Bence bunu yapana kadar evde de bir ders halkası olması gerekir. Her gün icabında akşam namazından, yastı namazından, sabah namazından sonra açın şöyle bir Riyasız Salih'in gibi bir kitabı evde okuyun. Kahveler boş Şimdi neresi dolar boşalır bilmem de yani eğitimi yaygınlaştırmak gerekiyor. Belki siz bu dersin haricinde hafta içi rastladığınız bir kardeşinizle bir iki söz edebilirsiniz. Sahabe birbirine rastladığında yolda sokakta ta'al, nu'min sa'aten. Gel şöyle bir saat iman edelim. Evde kadınların, çocukların da buna ihtiyacı var. Bence evde bir saatte böyle bir ders halkası yapın. Dersi ikileyin. Sizin içinizden birinizin bunu yapması, sahir arkadaşlar da bunu yapacak. Sen yapamasan bile hanıma diyeceksin hanım, bu saatteki dersi ben yetişemesen bile sana aksatma. Çocukları topla bunu bir oku. Hem kendini eğitecek, hem çocuklar eğitilecek. Ee, Belçika'daki seminere benden bir başlık e, istemişler. Ee, ananın babanın e, şey çocukların anaya babaya karşı yükümlülüklerini yine tersten girmişler dedim Banın <gülüyor> babanın çocuklara karşı yükümlülüklerini ön almak gerekir değil mi Tabii. böyle olması gerekir ama çocukların anaya babaya karşı yükümlülükleri diye bir mevzu vermişler ya, bana başka bir ama ananın babanın çocuğa karşı <gülüyor> sorumlu <gülüyor> Efendim? Hazis'te böyle Allah'ın kulları üzerinde hakkı diyor. Ondan sonra kulları ararıyor. Ee, Bizim çocuklar üzerinde hakkımız önce çocuğa o hakkı aramasını bir öğreteceksin önce. Değil mi? Tabii. Babayana nasıl düşkün değil o, senin anlattığın. Babayana düşkün diş. He? Şükürden bozayım. Evet. Nasıl düşkün? Size teşekkür ederiz. Annene babana öf bile demey demeyerek başlayacaksın. Şükür yani. Anaya babaya öf bile demeyeceksin. Benim anam bilmiyor babam var, var Tamam. İkisinden birisi yanında yaşlanır. Evet. Daha hala cennete giremediyse onun burnu yerde sürtülsün diyor. İkisinden birisi, anası, babası yanında yaşlanmış. İkisi de olabilir. Daha hala o kişi cennete giremediyse yazıklar olsun diye bunu yerde sürtülsün diyor. Kolay değil mi? Onlara öf bile demeyeceksin. Gelecek daha sonraki şeyden. Öf demiyorlar ama hocam, yumruğu yapıştırıyorlar. Efendim? yapıyorlar. ama yumruğu vuruyorlar. Yani onlara hakalatları yapıyorlar yani. Şahit oluyoruz yani hocam. Arkadaşına karşı çok efendi, anaya babaya karşı. Valla ben derslerinde, sohbetlerde, en uç noktalarda örnekler vermeye çalışıyorum. Ee, Hollanda'da yapılan bir kimlik dersleri var. Onu ele geçirirseni dinleyin. Ee, ananın, babanın hakkı uç noktalarda korunması gerekir. Eşler de buna birbirine yardımcı olmalı. Bence, bir erkeğin anasının babasının hakkını korumasında en büyük yardımcı, kendi eşidir. Mesela, kocasını kendi ile anasını tercih etme ortamında bırakmaması gerekir. Mesela, böyle bir ortam olduysa eşiniz, sizi tercih ettiyse dedim kadınlara, o erkeği hemen bırakın. Çünkü en çok vefakar olması gereken anasını bırakıp seni tercih ettiysen o erkin sana da hayır olmaz. Ama anasını tercih ettiyse, seni bıraktıysa ona dört kolla dedim Anasına vefakar olan insan başka kadınlara da vefakar olur. Eşinle annen kavga etse, eşin yüzde yüz haklı olsa, Buna rağmen eşini azarlasan, hatta boşasan bile, bu bir zulüm mü? Zulüm mü? Zulüm mü? Bak annenle karın kavga etse, karın yüzde yüz haklı olsa, karına azarlasan, hatta boşasan bile, bu bir zulüm mü? Şu karına yaptığın zulüm mü? Zulüm, zulüm. Anana öfdemenin bile karşılığı olmaz. Yani o kadar olmaz. Anladın? Kadınlar bunu bile bile gelsin erkeklere. Bile bile la destesin. Çünkü kendisi de ana olacak. Evlenirken evleneceğimiz kızların ilk bilmesi gereken şu. Annem babam her şeyden öncedir bunu bilerek gel. Bak kızlar evde gelmeye başlayınca bu şartlar nasıl var? Evde kalmaya başlayınca bu şartlar nasıl kabul edecekler? <gülüyor> evet. Annem, babam her şeyin önündedir. Bitti. Efendim. Şimdi yani babalarımız bize hiç oğulcum dememiş ya. Biz hani tatlı dile konuşmaya çalışacağız da. Bize babacum diyemiyoruz. Yani siz önce dediniz ya. Ben e, burada beni yakinen ancak Avrupalılar bilir ben annesiyle çok iyi olan birisiyim. Buna rağmen ben anneciğim demiyormuşum. Geçen yazın İstanbul'a geldiğinde kardeşlerime demiş ki abiniz bana hiç anneciğim demiyor. <gülüyor> Allah Allah. Hiç kasıt yok. Kardeşlerim de ki abi bak annem buna alınıyor dediler. Annem 83 yaşında. Bir anneciğim dedim ona ana bir göresin beni nasıl öpüyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Bazen istemeden demesen bile o onlardan farklı şey anlıyor. Şimdi e, aradığımda başka adam nasın anneciğim diyorum. o yavrucum çok uyum gidiyor. Duanın bir birden geliyor. Valla bu kadar kolay kazanacak işin arkası bırakılmaz. Bence onlar demese bile siz dedim ya eve gidene kadar ya oğulcuğum ya babacığım deneyin bunu konuş Biz Dilinizi de, alıştırın. De, <gülüyor> <gülüyor> yani kemikliği gitsin. İnan bundan zarar görmeyeceğiz. Belki onlar da o ortamda ya yaşadıkları ortamı düşünün. Eskiden yani ben bile bunu hatırlarım. Babaların yanında çocukları sevemezdi insanlar. Ayıp görünürdü. Doğru değil mi? Hocam kısmında hala öyle. Tabii ben bile hatırlıyorum ben çocuğumu babamın yanında sevmezdim utandığımdan. Güney ile oluyor. Evet. Güney. Ne Düneliğle. diyor? Düneliğle. Düneliğle daha, Düneliğle. daha iyi. Sorun Değil ama işte Düneliğle şimdi de ters oldu böyle. Sanki şimdi seviyorlar da hırlı çocuk mu büyütüyorlar yani? Bari onların sertliğinde yetişen çocuklar daha ahlaklı yine. Belki baba o ilgiyi göstermiyordu ama dede gösteriyordu değil mi? benim çocuklarım, benim babamla annemi benden daha çok seviyorlar. Çünkü ben sevemeyince hep onlar meşgul oluyordu onlarla. Bu güzel ama işte bizim deney çocuklar yani yavrucum demek zor değil, anneciğim demek zor değil çocuklar. Zor değil. Rabbim hepimize hakka göstersin, ona uymayı nasip etsin. Batılı da batıl, ondan sakınmayı nasip etsin. Subhanekallahumma wa ashhadu an la illa